İyi günler. Buğday Derneği'nin hazırlayıp sunduğu Tohumdan Hasat'a Ekolojik Yaşam Programı'na hoş geldiniz. Ben Zeynep Çelen. Buğday Derneği'nden. Bugün yanımda bir konuğum var. Burçin Karababa. Hoş geldiniz Burçin Hanım. Hoş bulduk. Kendisi kompost uzmanı demek istiyorum. Çünkü bütün sorularım kompost üzerine olacak. Ekosol Tarım firması sahibi. Şimdi Burçin <gülüyor> Hanım biraz bahsedebilir misiniz? Herkes kompostu bir Kelime olarak biliyor. Çoğu kişinin hala ne olduğunu bilmiyor Türkiye'de, İstanbul'da. Açık radyo dinleyicisi dahi olabilir şu anda bilmeyen. Kompost nedir? Ee, kompost bizim kullandığımız... Her, her şeyin yani yemek atıkları olabilir, bu büyük baş hayvan dışkısı olabilir, küçük baş hayvan dışkısı olabilir veya tarla döküntüleri dediğimiz hasattan sonra tarlada kalan ürünler olabilir. Bunlar hepsi geriye dönmesi gereken yani tabiata tekrar kavuşturulması gereken ürünler. Bunları ev ortamına getirelim. Bizim yediğimiz içtiğimiz birçok şeyin bir takım atıkları oluyor. Bunların bir yerde biriktirilip fermente edilmesi suretiyle. Tekrar e, tabiata kazandırılması, bu tabiat derken illa ki yani dışarıya gidip de toprağa vermekten bahsetmiyoruz. Evlerimizdeki saksılarımızda, çiçeklerimizde eğer bir balkon bahçeciliği yapıyorsak oralarda kullanılabilecek bir gübre haline getirmektir. Yani kompost eşittir aslında iyi nitelikli bir gübredir. O zaman e, her gün aslında potansiyel kompost olabilecek şeyleri biz plastik torbalara saklayıp e, ka ağzını kapatıp Şöpe atıp sonra da onların na, yani onların perişan olmasını falan mı sağlıyoruz? Ne yapıyoruz yani? Şimdi biz biz ne yapıyoruz? E, tabiatta tek e, tüketici olan e, yaratık diyeyim ben e, insanlar. Biz eğer müdahil olmamış olsaydık tabiata nasıl bir döngü olacaktı? Zaten bütün örneğin bir çiçeği bir bitkiyi ele alalım. Bitki yaşar, kökünle beslenir, gövdesini besler, fotosentezini yaprakla yapar ve sonuçta çiçek olur ve oradan da döllenir. Yaşam ömrünü tamamladığı zaman da bulunduğu ortama atığını bırakır. Ve tekrar o atık toprağı beslediği için herhangi bir şeye ihtiyaç duymadan bir sonraki dönem tekrar var olma niteliğine haiz olur. Fakat biz ne yapıyoruz? Biz bunları tabiattan kopartıyoruz. Geliyoruz, yiyoruz, içiyoruz. Sonra da bir takım... Çöplükler yaratıyoruz yani bizim gözümüzde görmediğimiz bir şey aslında zararlı değilmiş gibi görüyoruz ama öyle değil o bizim evimizde plastik torbalarla çıkan aslında son derece değerli geri dönmesi gereken bir takım materyalleri biz gözümüzden uzaklaştırıyoruz çöplüklerde biriktiriyoruz bu hem doğayı kirletiyor hem doğal su kaynaklarımızı kirletiyor bunu farkında olmuyoruz çünkü görmüyoruz. Oysa ki bizim her gün dört kişilik bir haneden yaklaşık bir kiloya yakın e, evsel atığımız çıkıyor. Bunlar çok değerlendirilebilir atıklar. Şimdi bir takım tabii sorular geliyor bana. E, diyorlar ki işte evin içerisinde böyle bir şey olur mu? Olur çünkü ben de yedi sene evvel e, şu an bir e, solucan gübresi e, üreten bir e, tesisim var. Ama ben yedi sene önce e, şeyde evimde hatta mutfakta... ...solucanla kompost yapıyordum. İşte ben biraz da bunu sormak istiyorum. Siz nereden başladınız bu işe? Çünkü çok da hani... ...severek de yapıyorsunuz ve... ...geçen hafta ekolojik pazarlarda da bunu anlattınız. Bu hafta da anlatacaksınız. Biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Nasıl başladınız kompost? Ben nasıl hikayesine? başladım? Ha. Öncelikle bir kere ben apartman çocuğuyum. Benim babam ziraat mühendisi. Annem de... ...zirai ilaç eczanesi olan biriydi. Sonuçta bir hani tarımla ilgili... Bir bir yakınlığım var. Her zaman oldu. E, fakat 2000 yılında eee bir kız çocuk dünyaya getirdim derin su adında evet. e, ve onu organik e, besinlerle beslemek istedim. Şimdi tabii ki e, Buğday Derneği'nin destekleriyle kurulmuş olan ekolojik pazarlar o tarihlerde. 2000 yıllarında yoktu. Yaygın değildi. Hiçbir ekolojik ve e, doğal ürün yoktu. E, dolayısıyla hani böyle bir şeyle başladım e, ve bunun da en büyük önemi e, evimde eğer bir domates, biber, patlıcan her neyse yetiştireceksem bunun organik ...organik tohum ve organik gübreyle olması gerekiyor. Ee, sonra yediğim bir sebzenin tadıyla başladım. E, yurt dışında 50 yıldan beri kullanılan bir şey bu... ...vermi kompost yani solucanla kompost üretmek. E, baktım ki son derece hızlı fermante olabiliyor e, kompost. Dolayısıyla sinekti kokuydu yapmıyor. Dolayısıyla evimde de e, kompost üretebileceğimi öğrenmiş oldum... Ve ürettiğim kompostu da fazlasını kendim kullanabileceğim kendim fazlasını da etrafımdaki ihtiyacı olan kişilere vermek suretiyle başladım aslında tamamen hani doğal yaşamı ekolojik yaşamın iyi hisleriyle başladım diyeyim. Ve şimdi de çok hani geniş kitlelere yaymaya başladınız bu işe. Evet yani ben e, hedefim buydu. Tabii böyle çok büyük bir ticari e, şeyim yoktu aslında başlarken. Fakat e, Türkiye'nin böyle bir şeye çok fazla ihtiyacı var. Çünkü biz e, hazır tüketim yapan genel itibariyle hazır tüketim yapan bir toplum değiliz. Dolayısıyla bir Avrupa toplumuna baktığımız zaman bizdeki mutfak atıkları sofra kültürümüz nedeniyle çok daha fazla çok fazla değil mi? Çok, çok daha fazla. Yani meyveyi. biz çünkü bir e, yemek öncesi hazırlığımız var. Hani biz yemek sonrasında çok fazla belki atığımız çıkmıyor. ...gelenek ve göreneklerimize göre neyse tabağımızdaki onu bitiriyoruz... ...ama yemek öncesi çok ciddi bir atığımız çıkıyor... ...ve değerli olan da zaten bu yemek öncesi atıklar. Öyle mi? Tabii. Pişmiş olunca o kadar... Yani pişmiş şöyle... ...bir kere komposta mümkün mertebe... ...hani sebze, meyve gibi şeyler verilmesi lazım. Zaten muhakkak ki ben bunları anlatacağım hazır fırsatta evet, bulmuşken. Evet. Evet. Eğer bir kere şöyle... Bunu ancak yönetecek olan kişiler bence ev hanımlarıdır. Daha doğrusu daha doğrusu mutfakta e, söz sahibi, söz sahibi kişiler. olan kişilerdir. Bu erkek de olabilir, bayan da olabilir bilemiyorum ama e, hepimiz dünyaya bir gram bile eğer katkıda bulunsak çok değerli bir katkıda bulunmuş oluyoruz. Ben çünkü şeyi hesap ediyorum. Bir kişiyi kompost yapmaya... ...yönlendirdiğimde... E, ...şunu yapmaktan... E, ...sürekli şunu hesap ediyorum... A, ...bir kişi daha kazandı... Ha, ...şu kadar ton... ...yani onun ömrü hayatı boyunca... ...şu kadar yaşasa... ...şu kadar atacaktı... ...ama şu an... ...bu tekrar tabiata geri dönüyor... ...yani bu bir... ...durgun suya taş atmak gibi... ...siz bir yerden başlıyorsunuz... ...bir kişi... ...o iki kişiyle konuşuyor... ...beş kişi... ...on kişi... permütasyon hesabıyla... ...geometrik olarak artarak gidiyor... ...bu önemli bir değer... ...çok önemli bir değer... ...şimdi... Ee, çok çekiniliyor. Yani diyor ki işte ben e, hani solucanlı yapılırsa tabii ki kompost nasıl bir faydası var onu anlatayım. Aslında e, bu yeşil devrim maalesef bu kimyevi gübrelerin e, var olmaya başladığı e, Dünya Savaşı'ndan sonraki devrimde maalesef diyorum. E, kimyevi gübreler ortaya çıktı e, ve zaman içerisinde bunun e, insanlığa, insan Hayvan sağlığı, bitki sağlığı ve doğaya karşı olan e, negatif etkileri görüldükten sonra da Denmiş ki biz bunu artık tamamen organik hale getirelim. Fakat organik gübreyi nereden temin edelim? Bitkisel ve hayvansal olabilir organik gübreler. Demişler ki o zaman biz bitkisel neden? Çünkü insanlar bir takım şeyler tüketiyorlar. Bunları da değerlendirelim biz. Ve komposta yönelmişler. Fakat kompostu yaptıklarında şöyle bir şey görmüşler. Ya kompostu sürekli havalandırmak gerekiyor ki bu bir iş gücü gerektiriyor. Bu evde de olsa dışarıda da olsa nerede olursa olsun büyük tesislerde de olsa muhakkak bir havalandırma gerekiyor. Çünkü aksi takdirde bir gaz çıkışı oluyor çürüme esnasında. Bu gaz çıkışını önleyebilmek için demişler ki havalandırma. Ve düşünüyorlar, diyorlar ki Aa, çok enteresan ama dünyadaki en iyi havalandırma, en iyi galeri açan hayvan solucandır. O zaman biz bu kompostla solucanı bir araya getirsek ne olur diye çıkış yoluna bakıyorlar ve hakikaten kompostun biraz çürümüş haliyle solucanı bir araya getirdiklerinde çok hızlı bir galeri açma ve havalandırma suretiyle çok değerli bir ve çok daha çabuk olacak bir kompost elde ediyorlar. Bunu ederken şunu fark ediyorlar ki e, sinek yapmıyor çabuk havalandığı için e, koku yapmıyor ve diyorlar ki o zaman biz vermi kompost yapalım. E, fakat var olan solucanlar yani normal bizim bildiğimiz toprak solucanları da e, çok iyi galeri açarlar. İyi bir havalandırma yaparlar fakat hızlı üremezler. Üreme ve üretme e, tüketme e, potansiyelleri azdır. E, dolayısıyla e, bir kültür solucanı yapıyorlar. Daha çalışkan ve daha ince. Hmm. E, buna da Kızıl Kaliforniya solucanı deniyor. Çünkü Kaliforniya'daki enstitülerde üretilen bir solucanmış. Zamanda 50 yıl önceden bahsediyoruz. Ve orada eyaletlerde şöyle bir çalışma yapılıyor. Diyorlar ki biz sizin evlerinizden evsel e, atık almayalım. Sizin bahçeniz var, balkonunuz var, bahçe balkon e, bahçe şey sebzeciliğiniz var. Biz artık sizden almayalım. Bunun için bir kamyon tahsis etmeyelim. Bunun için bir mazot yakmayalım. Havayı kirletmeyelim. Size 50-er tane, 100-er tane verelim. Siz evlerinizde kendi kompostunuzu kendiniz üretin. Çıkış noktası bu. Hmm. Ve dolayısıyla bütün bir dünyaya işte 8 sene önce de ben Buraya, de Türkiye'ye Türkiye eve evet, gelmiş geldim. durumda. O zaman şimdi kısa bir müzik arası verelim. Sonra Burçin Karababa ile bu solucanlı kompostu evde nasıl yapabiliriz? Biraz onu konuşabileceğiz. Yani ekolojik pazara gidip veya ekolojik tüketim yapmak artık yeterli değil. O tükettiğinizi yeniden geri kazandırma yöntemleri çok yakında ve artık çok kolay, çok pratik. Onları daha detaylı konuşacağız. Bye. Paradise. Maybe once, maybe twice, I don't like is all the way yaptığından bir parça dinledik. Ee, Bu için Karababı ile konuşmaya devam ediyoruz. Ekosol Tarım firmasından. Ee, Organik solucan gübresi diyorduk tam. Ee, şimdi bir e, mutfak sahibi olarak diyeyim. Ee, biraz çekincelerim var solucan deyince. Acaba e, bir yerlere kaçar mı falan ya da e, evin içinde yapılabilir mi? İlla da bir balkon mu olması gerekiyor gibi sorularım var. Yani <gülüyor> biraz bize anlatır mısınız ne olduğunu? Şimdi evin içerisinde yapı yapılabilir. E, sonuçta bir canlı hayvanla uğraşacaksınız. Evet. <gülüyor> e, dışarıdan böyle çok sevimli değilmiş gibi geliyor ama e, solucan bir kere hani metrelerce uzağa gidemez. Çünkü ışığı sevmediği için ve üstünde bir mukus tabakası olduğu için e, zaten gidebileceği en fazla mesafe 50 santimdir. Eğer 50 santim uzaklaşıyorsa zaten sizin hazırladığınız kompost kutusunda bir problem vardır. Çünkü niçin bir hayvan Beslenme ortamından uzaklaşıp hiç de sevmediği besim bir besim için. bulmak için uzaklaşsın. Demek ki orada bir problem vardır. Şimdi e, kompost yapacak olan kişilerin dikkat etmesi gereken önemli şeyler var. Birincisi e, solucanlarımız e, vejeteryandır. Yani et ve ha, süt ürünleri evet, kesinlikle koymuyoruz. Yani e, yağ da mümkünse koymayalım. Yani mümkün mertebe yemek öncesi hazırlık takileri koyalım. Peki bu yemek öncesi hazırlıkta koyulmaması gereken neler var? Bu da önemli. Soğan, sarımsak, <gülüyor> narinciye koymuyoruz. Narinciye de yok. Limon, de yok. Çünkü, portakal. Evet, limon, portakal, mandalina, içi, dışı, kabuğu narinciye türevlerini koymuyoruz. Çünkü son derece asidikler ve e, solucanlarda sindirim sistemi Hassas yaratıklar... ...dolayısıyla bunları kesinlikle ve kesinlikle koymuyoruz. Diğer aklınıza gelebilen her şeyi koyabilirsiniz. Bence şöyle bir hemen kısaca anlatmak istiyorum. Bunu böyle bizde evet kompost kutuları, baksları veya solucan tarlaları diyeyim... ...olabilecek şeyler satılıyor. Ama... Ben önce şunu tavsiye ederim başlayacak olan kişilere çok basit üniteler hazırlayabilirler evde yani bu yoğurt kaplarından bile olabilir büyükçe yoğurt kaplarından muhakkak solucanları koyacakları noktaya ilk başta altlık veya solucan yatağı dediğimiz kağıt mukavva parçalarını koyabilirler onun üstüne işte solucanları koyarlar sonra da evdeki atıkları başlarlar içine atmaya. Ee, ne kadar çok solucan olursa o kadar çabuk komposta dönüşür bunlar. Ama e, böyle hemen bekliyorlar yani işte biz ha, attık. Diyecektim. ne kadar. Şimdi ne kadar süre ne kadar solucan. Varsa o kadar süre Yani eğer benim bir kabımın içerisinde On tane solucan varsa Zaten bu on solucanın birbirini bulması Tekrar çiftleşmesi Tekrar e, yavrulaması Çünkü aslında çabuk yavruluyor Yani bir solucan yedi katına çıkıyor Eğer iyi şartlardaysa e, Bir yılda e, Dolayısıyla bunu e, hızlı olması için diyelim ki yani minimum 50-100 taneyle başlamak lazım bir kere. Ve o belli bir süre sonra zaten 1 milyonlara bin, bin taneye ulaştığı zaman çok süratli zaten olacaktır kompostunuzda. Ama dediğim gibi hani bunu muhakkak işte e, plastik hariç pil gibi şeyler hariç her şeyi yiyebilen bir hayvan narenciye ve soğan. Hariç. Yumurta kabukları e, çok değerli onlar için. En çok sevdikleri şey işte e, havuç e, posası olabilir. Muz inanılmaz seviyorlar. E, aklınıza gelebilecek her şey. Yani Kabak, Fransız salatalık, evet, domates. Evet. Yaz geliyor her şey. artık her şeyin çok kabuğu olacak. Doğru. Patlıcan işte... Bir sürü evet onların evet. hepsini koyabiliriz. Her şeyi koyabilirsiniz. Yani ister küçük parçalara ayırıp koyun. Yok zamanınız yoksa hiç uğraşmayın öyle koyun. Ama biraz daha uzun sürecektir kompost olması. Yani e, bunu böyle bir seremoni haline getirmeye gerek yok. Zaten sizin yaptığınız son derece değerli bir iş olacak. Yani hı hı. bazı çok hassas zamanı olan arkadaşlarıma tavsiye ediyorum. Tabii ki küçük parçalara ayırsınlar. Çünkü onların dişleri olmadığı için damak. Ezmesiyle onlar ancak sindirim sistemlerinden geçiyorlar. Çabuk olmalarını istiyorsa, zamanımız da varsa bunları küçük parçalar halinde... ...hatta böyle bir püre haline getirip de verebiliriz karıştırıp. Yok zamanım yok benim. Ben bunlarla uğraşmıyorum ama hayata da tabiata da bir şeyler katmak istiyorum derse... ...atsın hiç önemli değil. Onlar zaman içerisinde bunu yapacaklardır. Evlerindeki çiçeklerden ki hani çiçek de tabii ki çok güzel bir şey görsel olarak ama... Artık hani besinlerimizi kendi evlerimizde, apartman dairelerimizde yaşıyor olsak bile e, balkonlarımızda artık yapmayı öğrenmemiz lazım. Çünkü biz bunları biliyorduk ve unutturulan bir nesiliz. E, artık her şey enerji ve tarıma e, yönleniyor. E, yarın bugün bunları bilmeye ihtiyaç duyacağız biz ve çocuklarımız. Onun için öyle veya böyle evimizin bir köşesinde nasıl domates yetiştirilir, tohum nasıl ekilir, fide nasıl dikilir bunları Kesinlikle. biliyor olmamız lazım artık. Yani hani çok üzücü bir olay ama Japonya'da olanları gördükten sonra market raflarının fotoğraflarını gördükten sonra bir anda dank etti hani nereye doğru gidebileceği dünyanın hı hı. ve orada evinizde yetiştirdiğiniz şeyler çok değerli olmaya başlayacak yani evet. çok önemli bir değer dolayısıyla o zaman bu kompostla birlikte kendi gübremizi oluşturabiliriz gübre fazla gelirse komşulara dağıtabiliriz Peki mesela bir kilo atıyorum yani sırf şeyini öğrenmek için atığım var benim. Bu bir kilo kompost mu oluyor? Yarım kilo mi oluyor ya da 100 gram gübremi yani hani boyut olarak. O şöyle havalelidir bizim şeylerimiz. Yani bir torbaya koyduğunuzda hani çok böyle o kocamanmış gibi gelir. Hı hı. Sonra üç Aynen. gün sonra bakarsanız böyle bir avuç kadar bir şey kalır. Çünkü bunun hani yüzde yetmiş yüzde sekseni hatta birçok ürünümüzde. Sudur, evet. nemdir yani. Dolayısıyla bu işte galeriler açma suretiyle delik deşik ettiğinde solucu bu nemini kaybedecektir. Hı hı. Ee, dolayısıyla zaten şeye çok dikkat etmek lazım. Kompost ünitelerini hazırlarken muhakkak iki veya üç katlı yapmak lazım. Birbirinin içine giren kaplarla yapmak lazım. En alttaki kabı delmemek lazım ki hı hı. orada o yukarıdan akan su orada biriksin. O su e, zararlı mıdır, e, sinek yapar mı? ...o su çok değerli bir sıvı gübredir. Hmm. Yani o da emin olun... ...hani siz biz diyoruz ki... ...ay çok ekşi kokuyor falan... ...işte aman çok rahatsız etti bizi... ...hemen şu çöpü ben atayım. Aslında o atılan şey bile son derece... ...kıymetli değerli bir sıvı gübre. Onun için onları bile... E, ...hani evinizde... ...kullanmak istemiyorsanız, balkonunuzda değilse... ...apartmanınızın aşağısında ilk gördüğünüz... ...çiçeğin dibine bile dökebileceğiniz... ...çok değerli bir gübre. E, yani evlerde... ...zaten şöyle bir şey var... ...bu bir hastalık olduğunu düşünüyorum ben... ...bir şeyi atmayıp da... E Evet ben artık hani bir katkıda bulunuyorum demeye başladığınız andan itibaren... ...böyle bir ruh haline girdiğiniz andan itibaren artık hiçbir şeyi atamaz hale geliyorsunuz. Yani zaten kağıtlar bir şekilde değerlendiriliyor ama e, işte dergi hani çok böyle e, baskılı kağıtlar olmamak suretle... ...onları bile yiyen hayvanlar bunlar. Hmm. E, hadi bunu solucana ulaşmadık illa ki solucan kullanmak zorunda değilsiniz... Ee, hani havalandıracağım ben işte sinek yapmasın, koku yapmasın diyorsanız kendi evinizde bunu da yapabilirsiniz. Yani e, havalandırmak suretiyle yalnızca solucan ama solucanın bir faydası var. Hani çabuk kompostlaştırıyor. Çabuk ve pratik oluyor. Kesinlikle. Ee, şimdi bu, bu kompost e, olayı e, aslında şu anda Çamtepe'de yaşam atölyesinin, e, yaşam okulunda da e, Huriye Kara tarafından evet. anlatılıyor. Şu anda onunla telefonla bağlanacaktık ama dersi var. E, derste olduğu için şu anda o da kompost da anlatıyor. Çam Tepe'de diğer başka kurslar da olacak Buğday Derneği ile ilintili bakabilirsiniz Çam Tepe .org'dan. Siz de bu hafta sonu yine varsınız değil mi? Bir bahsetmek ister misiniz pazarlarda? Evet. Hem Cumartesi hem Pazar günü organik pazarlarda Şişli'de ve Kartal'da beraber olacağız kompost gönüllüleriyle. Her saat orada kaçla kaç arası oradasınız? E, saat dokuzda e, biz orada oluyoruz. Akşam saat beşe kadar. E, iki e, saatte yapacağız. Geçen hafta birer saat yaptık fakat çok yoğun bir ilgi oldu. Onun için bu hafta sonu hem Şişli'de hem Kartal'da ...bir sabah saat 10'da ve saat 1'de olmak suretiyle birer saatlik kompost atölyeleri yapacağız. Atölyeleri yapacağız. Hı hı. Bir de aynı zamanda bugün yani Cuma günü Bakırköy'de ve Cumartesi günü Beylikdüzü'nde tohum atölyeleri de tekrarlanacak evladiyelik tohumlardan fide yetiştirme hem e, anlatılacak hem de tohum verilecek. Eğer ilgileniyorsanız 11 ile 14 arası e, cuma bugün Bakırköy'e, yarın da Beylikdüzü'ne e, gidebilirsiniz ekolojik halk pazarlarına. E, çok teşekkür ederim e, bu için hanım. Bu geldiğiniz için ve böyle bir konuya bu kadar aşkla anlattığınız için ve bizi teşvik ettiğiniz için. Çünkü artık e, hepimiz Çoğu kişi organik tüketiyor ama tüketmekle kalıyor artık onu çöpe atarken içi yanıyor belki ben kendimden anlatıyorum içim yanıyor attığım zaman ve başka bir şeye dönüşebileceğini biliyorum ama cesaret edemiyordum şimdi artık cesaret etmek için bir yol oldu ee, Eğer pazarlara gelemezseniz bile size belki ulaşabilirler hı hı. bir internet siteniz var mı veya Evet ekosol.net internet sitemiz orada Netten. zaten cep telefonumda var hiç çekinmeden açıp bilgi alabilirler e-mail adresim var her tür soruyu cevaplamaya çalışıyorum elimden geldiğince e tesisimiz var gelip görebilirler benimle orada ve arkadaşlarımı oradan da bilgi alışverişi yapabilirler. Yeter ki yapılsın. Yeter ki Yeter yapılsın. Yeter ki değil mi? yapılsın. Ve de zor bir şey değil. Yani Yok artık değil. kompost binmemek, komposta cesaret etmemek diye bir şey yok değil mi? Kesinlikle artık öyle. Türkiye'de, İstanbul'da ve mutfak atıklarınızı görüyorsanız artık onlar hakkında bir şey yapma zamanı Bence geldi. Bence Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ediyorum. O zaman çok kısaca ekolojik pazarları yeniden hatırlatayım ben. Bugün Bakırköy'de, yarın Şişli Feriköy'de ve Beylikdüzü'nde, pazar günü de Kartal'da ekolojik halk pazarları sabah sekiz, Hatta 7'den itibaren sizinle birlikte olacak. Ve cumartesi pazar kompost atölyeleri, cuma cumartesi de yani Beylikdüzü'ne ve Bakırköy'de de tohum atölyeleri yapılıyor. Hepsinde görüşmek üzere. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın.